Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Merhaba Tam 27 yıl önce Doğan, sevgili Açık Radyo'ya öncelikle nice yıllar dilemek isteriz. Teknik Masada Feryal Kabil, e, destekçimiz Hasan Çalışlar'a çok teşekkür ediyoruz. Ben de programcılarından Derya Tolgay. E, Şimdi geçen programlarımızdan yani en sonuncusunda adrese teslim imar planlama konulu bir program yapmış. Sonrasındaki gelişmeler hakkında da konuğumuz çevre hukuku konularında da uzmandı kendisi. Avukat Pervin Çelik Adalar Ölçeği'nde özel çevre koruma bölgeleri üzerine bir yazı kaleme aldı. Açık Radyo'nun sitesinden buna ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Dünya Mirası Adalar'ın sosyal mecralarında da var. Çok önemli bir yazı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini konuşmuştuk. Daha doğrusu daha o konuyu konuşmamıştık bile. Hemen akabinde ilan edildi. Ee, ve Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı e, bugüne kadar yapması e, gerekenler vardı. Neydi? Yani ergen ev alanlarını kapatmak, zehirli kimyasalları Marmara'ya e, akıtmak e, ve Marmara'yı öldürmeye son vermek ve misilaj sorununa acil eylem ve önleyici tedbirler almak yerine bugüne kadar görülmemiş büyüklükte, yani tam 1.223.666 milyon ya rakamları söyleyemedim ama hektarlık alanı sanki Marmara Denizi'ni kirleten adalarmış gibi koruma alanı ilan etti. Bir arkadaşımızın dediği gibi yani bakanlığın ismini değiştirmek lazım ya çevre değiştirme bakanlığı olsun <gülüyor> dedi. E, gerçekten de e, çok e, zor günler yaşıyoruz. Bir taraftan da e, adalarda e, bir e, Ağaç e, kıyımı var e, Heybeliada ormanlarında e, haliyle büyük bir borç yükü altında Türkiye ve ülke ekonomisi de kötüye gittikçe tüm doğal varlıklarını satar halde. Sırada Prens Adaları'nın bu küçücük ormanlarında anlaşılan e, ve Heybeliada ormanlarında tonlarca yaş ağaç kesildi, kesilmeye devam ediyor. Yani bu yangından sonra hasarlı ağaçlar kesiliyor denilerek yangın bölgesi dışındaki sağlıklı ve yaş ağaçlar bunlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından kesiliyor. Kesilen ağaçlar istiklenerek ada dışına taşındı. Daha pek çok ağaç ise alanda kırmızı boya ile işaretlenmiş durumda. Adımlar olarak cilek, dilekçeler hazırladık. Onları verdik. Kesimlerin derhal duydurulmasını istedik ve bilgi de istedik yanı sıra. Henüz daha bilgilendirme gelmedi. Bu konuda Cumhuriyet'ten Yaprak Akbaba, Yeşil Gazete'den Elip Ünal, Evrensel gazetesinden Fatih Polat... Dünya Miras Adalardan, Sivil İnisiyatif'ten görüş aldılar. Sahaya gelenler de oldu ve bir de Cihan Hoca'nın, Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdönmez'in de bu konularda yazıları var. Çünkü o da sahada oldukça sık bulunan biri. Özellikle son yazısı Atatürk'ün Orman Anlayışı'ndan, günümüz Fidan Anlayışı'na başlıklı yazısında önemli grafikler var. E, i̇ki senedir, yani 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak e, kutlanıyor biliyorsunuz. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 252 milyon fidan dikilmiş. Yani ne fidanı, nereye, ne amaçla, ne zaman dikilecek belli değil. Nasrettin Hoca'nın inanmayan ölsün hikayesi gibi inanmayan saysın diyor Cihan Hoca. Evet. Yani orman yangınlarından kurtulan ağaçlar bu kez de yol açmak ve güvenlik bahaneleriyle kesiliyor e, dedik. Ve e, Cihan Hoca şöyle devam ediyor. Yani hakikaten rakamlara bakmak lazım. Onlar yalan söylemez. Bu e, şeyde bizim e, Facebook sayfamızda şu anda hem linkler hem grafikler hem rakamlar var. Yıllık odun üretiminin ormanlardaki toplam ağaç ve servetine oranını gösteren e, grafiğe göre Türkiye'deki odun üretimi dünya ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmiş. Yani bu e, grafik her şeyi anlatıyor. Şimdi ben biraz böyle girişte adalardan e, haberler vermeye gayet ediyorum. Çünkü çok yoğun günde. Bir taraftan da tarihte birçok kırılma yaşadı adalar. Yani son e, yani bu sert kırılmalardan biri 1980'lerin işte Özal'lı, Dalan'lı neoliberal ekonomik e, uygulamaların başladığı yıllardı. İmar uğruna birçok tarihi yapı yıkılıp apartmanlar yapıldı. Yani o kadar çok molos çıktı, o kadar çok molos çıktı ki konacak yer bulunmadı. Bütün doğal kıyıları doldurulmaya başlandı. Yani iskele meydanından e, tutun ta bütün kıyılara kilometrelerce dolgu alanı. Güzelim bahçeleri yok edildi. Bu taraftan yine de İstanbul'a kıyasla adalar halen yani Geçmişte günümüz arasında bir bağ kur, e, kurabildiğimiz, hafızamızı canlı tutan birçok değeri de günümüze taşıyarak geldi. Bugünkü kırılma ise adaların yaya bölgesinden çıkarılarak motorlu taşıtlara açılması ile e, bir başlangıç o, oldu. E, sonra bu sürede çok sayıda... E, faytonlardan alınan adaların atlarının ahırlarda e, tutulması, hareketsizlikten e, ölümlerine de e, e, sebep oldu. Bunlara şahit olduk. E, i̇şte bu o, olayı 140 journals hayırsız ada belgeseli ile e, toplumun bu kronikleşen sorunlarını çözmeye çalışırken ki çabaların nasıl sorunları daha da derinleştirdiğini bize çok iyi bir şekilde gösteriyor. İşte bir tarafta faytoncular, aktivistler, siyasetçiler ve aydınlarla yapılan mülakatları görebiliyoruz. Ve iyi bir analiz ve çok başarılı bir editleme ile böyle epik bir belgesel filme dönüştürmüş. YouTube üzerinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Çünkü çok geniş perspektiften bakmayı bilen siyah-beyaz, Kalksın kalkmasın ötesinde bir gri bölgeye e, işaret eden bir belgesel. Şimdi bugüne gelecek olursak e, en büyük kırılmayı yaşıyoruz. Tüm yetkililer e, seçilmişlerin yerelin e, elinden e, yani tüm yetkiler yerelin elinden e, seçilmişlerin elinden alınarak çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına geçti biliyorsunuz. Yani seçilmişlere böyle çöp toplamaktan başka sanki seçenek bırakılmadı. Ve yetki tek adamda. Peki Adalar Belediyesi neler yapacak, neler düşünüyor diye dedik. Ve Adalar Belediye Başkanı Sayın Erdem Gül'ü davet ettik. Kırmadı davetimizi kabul etti. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Açık Radyo'nun doğum gününü, doğum yıl dönümünü diyorum, nice yıllara diyorum. Çok çok teşekkürler. E, zaten hatırlarsanız e, sizinle ilk belediye evet, başkanı seçildikten evet. sonraki ilk medya evet. katılımını açık radyoya Doğru. gelerek yapmıştınız. O zaman pandemi yoktu e, ve radyodan yayınlar yapabiliyorduk. Ne güzel böyle e, birlikte olabiliyorduk. E, evet. Tarih de efendim 16 Nisan 2000 On neredeyse iki yıl sekiz ay geçmiş. Evet, evet. bizim görev süremizi de e, bir yandan e, sayıyoruz bu takvimle. <gülüyor> evet, e, şimdi e, içinde bulunduğumuz siyasi bir kriz var diyebiliriz değil mi? Evet, ben orayı evet. hemen e, anlatayım. Sorunuzu da aslında sormuş oldunuz Derya Hanım. Tamam. E, evet. Şöyle, e, benim bakış açıma göre bu... E, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ilan edilmesi kararı. Ee, iktidar Partisi'nin geçmiş yıllarda çok sevdiği bir klişe söz var. Ee, maç devam ederken kural değiştirmek ee, diye ifade edilir. Bizim hukuk sistemimize ilişkin geçmişte bir takım mağduriyetler olduğu zaman bu kavramı çok sıkça kullanırlardı. Yani penaltıyı değiştirmek, penaltı kuralını değiştirmek ya da korner kuralını değiştirmek gibi. Dolayısıyla bugün yapılan tam da budur. Ee, sizin söylediğiniz e, 2019'da seçimleri yaptık Mart, Mart sonunda. Halk oy kullandı. Ee, hem Adalarda hem İstanbul genelinde. Doğru 23 Haziran'da tekrarlanan seçimlerde de oy kullandık. Ve biz oradaki kurallara göre e, halktan aldığımız oy çerçevesinde e, idare etmeyi sürdürüyoruz. Gelinen noktada bu yetkiyi hem Büyükşehir'den hem ilçe belediyesinden almak yani plan yapma yetkisini şu aşamada gördüğümüz e, imar planı yetkisini alıyor, merkeziyle e, Bu kural değiştirmektir. Oyun bitmeden kural değiştirmektir. Birinci bakış açım bu. İkincisi tabii sizin de söylediğiniz kaygılarımız var. Biraz e, ilk aşamada e, biliyorsunuz e, adalar plansızdı. E, İBB, seç İBB seçimlerinin ardından katılımcı bir modelle 1 bölü 5 binlikler hazırlandı adaları. Evet. İstanbul Büyükşehir Meclisi'ne de yaz aylarında geldi bu plan 1 bölü bin. şu bin. Hazirandan komisyon, beri değil mi orada bekliyor Tabii tabii komisyon aşamasındaydı. Biz genel kurula getirme getirip meclise getirmeye uğraşıyorduk. Tam o aşamada Cumhurbaşkanlığı kararı çıktı. Yani şu aşamada gördüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 bölü 5 binlik hazırladığı 1 bölü 5 binlik planı yapma yetkisi alınıp merkezi idareye verilmiş oldu. Şu aşamada gördüğümüz bu. Ee, iki, e, bunun detaylarının hani hepimizin kaygıları çerçevesindeki detaylarını nerede göreceğiz? Uygulama yönetmeliği çıkacak. Yani uygulama yönetmeliğinde tek tek adım adım e, herhalde e, ortaya koyacaklar. Bizim hangi yetkilerimiz var hangi yetkilerimiz yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla da ben konuştum. İlçe Belediyesi olarak da Büyükşehir olarak da her türlü hukuki girişimde bulunacağız birlikte. Ama bir uygulama yönetmeliğinin yayınlanacağı söyleniyor. Onu bekliyoruz şu aşamada. Peki bu hukuki süreçle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle şimdi bu yani bu. Normal bir demokratik bakış açısından ne olması gerekiyor? Biz geriye doğru 20-30 yıldır tartışıyoruz bunu. Yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması gerekiyor. Türkiye'nin daha demokratik hale getirilmesi, getirilmesi için. Burada yapılan tam tersi, yani zaten Türkiye'de demokratik hak kullanımı epey epey zorlanmış, daraltılmış durumda. Hiç olmazsa kağıt üzerindeki hakları bile. Kağıt üzerinde geri almaktır bu. Dolayısıyla İBB ile birlikte biz hukukçular da çalışıyor, uygulama yönetmeliği de bir çıksın, hukuki haklarımız neyse sonuna kadar kullanacağız. Tabii yani bu hukuki süreçler elbette kullanılacak ama biz daha önceki tarihlerden biliyoruz. Daha önce de bir böyle 5000 planlar yapılmıştı ve o zaman da ısmarlama olmuştu adalarınki. Evet. Ve iller bankası değil mi? Evet. O zaman de, da üstlenmişti. Ben de, ben de. Yine sivil inisiyatif olarak biz oldukça zorladık o planlara sonra dahil olduk. Adalar Belediyesi'ne evet. de sivil inisiyatifle işbirliği kurmasını istedik. Yani bu kültürümüzde bizim sivil inisiyatifi hep bir bertaraf etme ya da sivil inisiyatifi kendi kanatları altına alıp <gülüyor> onu var özgür de. alandan bir kazıma şeysi var. Yani burada bir sıkıntı var gerçekten ben şeye de dönmek istiyorum yani Hı. daha önce de dava açılmıştı Mimar, e, mimarlar odası burada dava açmıştı o zamanki planlara da. Ve yedi sene sonra remakemi, iptal, remakemi, oldu iptal oldu biliyorsunuz. Tam yedi sene sürdü tabii ve tabii. Mimarlar Odası da dedi ki bu inanılmaz bir şey. Bu kadar uzun bir e, dava süreci olamaz. Yani dava açsanız bir türlü, açmasanız bir türlü süreçler e, korkunç gelişiyor. E, çok kısa sürede bitmesi gerekirken. Evet. <gülüyor> o nedenle hani ben e, sizlerden e, daha somut acaba bir şey duyabilir miyim diye sordum ama süreci bekleyeceğiz diyorsunuz. Yani hukukçuların bize bir e, görüş vermesi gerekiyor açıkça. Evet. E, o, o hukuki süreci e, Ekrem Başkan da aynı şekilde bakıyor. O hukuki süreci bir görmemiz gerekir. E, ama sizin söylediğiniz bu e, katılımcılık meselesinde e, meselesindeki eleştiriyi ben de aynen e, destekliyorum. Yani maalesef Türkiye'de yönetim kültürü özgür ve sivil bağımsız girişimlere çok sıcak bakmıyor. Fakat bu sefer hazırladığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen 1 bölü 5 binlikler sanırım sizin de bilginiz olmuştur. Bizim dört adada da toplantılarla filan yapıldı. Ha, Tabii hep işte, birlikte katılım, e, evet, yani evet, biz evet. her ne kadar katılımdan e, memnuniyetsizliğimizi e, belirtsek de her zaman daha iyi bir katılım modeli olacağını Tabii. söylesek de e, sonuçta bu da gayretli bir çalışmaydı elbette evet. ki. Zaten e, o planımızın adını da hatırlarsak koruma amaçlı diyor. Yani koruma amaçlı cümlesini biz göz ardı edemeyiz. Yani e, bizim bütün bakış açımız adaların, hani siz de söylediniz yıllar içinde yaşanan, Kırılmalardan sonra arta kalan gene de İstanbul'a göre biraz daha doğaya, çevreye e, talan etmediğimiz, e, hani ettiğimiz de var ama etmediğimiz e, güzelliğiyle adayı biz e, tasvir ediyoruz. O yüzden koruma amaçlı olması çok çok önemli. E, şimdi tek bir e, yani şeffaf da olmayan, halka bilgi de vermeyen, halka sormadan da tek bir merkezi e, otorite tarafından yapılacak olması e, tabii ki kaygı verici yani. Herkesin bundan kaygı duymasını çok anlayışla karşılıyorum. Evet, e, bu durumda siyasal yani alan nasıl genişler? Sivil toplum nasıl bir görev e, üstlenmelidir bu süreçte diye bir e, soru sormak isterim. Evet, şöyle ben gazetecilikten geliyorum, size onu anlatabilirim. E, en çok gazetecilik yaptım. E, bizim medyanın şu anki halini görüyoruz. E, Neredeyse e, siyasal iktidarın kendi medyası haline gelmiş durumda. E, biz geçmişte de kavgalar verirdik. Derdik ki evet gazetenin bir patronu olabilir, bir yönetimi olabilir ama esas olan haber verecekseniz ed editoryal bağımsızlıktır. Yani orada sizi maaşıyla çalıştırabilir ama siz haberden sorumlusunuz. Yani editoryal olarak e, patrondan görece bağımsız olmak zorundasınız. Medyadaki bütün kavga ve mücadele buydu. Dolayısıyla sizin söylediğiniz, ee, evet sivil toplum e, halk e, okuyan yazanlar çizenler entelektüeller e, ama bunun yanında esnaf da öğretmen de doktor da e, merkezi idare ne derse onu yapmak zorunda değil eleştirel akıl yürümek zorunda bu alanı e, eleştirel alanı genişletmek zorundayız yoksa e, işte siz bir, bir, birazdan konuşacağız muhtemelen e, ağaçlarımız mı kesiliyor meselesinde uykularımız kaçıyor ya da başka canlılarımızın hayatı konusunda yine kaygılıyız. Bu sivil alanın genişlet sivil alanı genişletmedikçe bu kaygılar ve uykuların kaçması devam eder. Evet, şimdi haliyle Bekir Ardırın çok önemli saptamaları vardı. Sivil toplum aktörleri, partilerin yetersiz siyaset ürettiklerini düşünüyor. Partiler ise sivil topluma insan e, devşirilecek arka bahçe rollerine itiraz ettikleri için güvensizler diyor. E, ama sivil toplumun enerjisi seçim sürecini şekillendirecek eninde sonunda diye de böyle altını çizmiş. E, hem bu konuda sizin e, şeyinizi, görüşünüzü almak istiyorum. Bu bir de... E, şunu da söylüyor ve başlangıç noktası hayata ve gidişata müdahale etme arzusu ve bilgisi yüksek sivil toplumla siyasi partilerin karşılıklı güven inşa etmeleri diyor. Evet. evet. Ve dürüstlük, dürüstçe bir tartışma ortamının gerçekleştirilebilmesi gerekiyor. Yani sizin söylediğiniz gibi sivil toplumu hani ben daha fazla, daha ağır ifadeler kullanayım. E, sivil toplumun satın alan bir siyaset onu tekleştiren bir siyaset tabii ki demokrasi istemiyordur yani ve ülkemizde de bunun yansımalarını her alanda görüyoruz sivil toplumun eleştirel sivil toplumun genişlemesi lazım elbette seçimleri de şekillendirmesi lazım evet fakat bir taraftan da biraz yani sivil toplum hep itiraz ve yani daha muhalefet eden tarafta e, kaldığı için de e, bir cins e, <gülüyor> çok da kıymeti harbiyesi yok hale geliyor. Yani e, istiyoruz ki bugün Türkiye'deki büyük e, problem zaten kendimizi böyle yankı odalarına hapsetip hep kendi dediklerimizin aynısını söyleyen insanlarla birlikte olma. Evet, e, evet. O, şeysi. O yüzden... bu Bu çok çok tehlikeli. O evet. nedenle birbirimize gerçekten tamir göstererek evet. e, nasıl yol alacağız? <gülüyor> Orası şu e, bence. E, bizde e, daha otoriter e, e, yani sürekli otoriterleşen bir e, yönetim, halk ilişkisi e, olduğu için örneğin bugün troll diye bir gerçek var. Troll e, sosyal medyada gördüğümüz. E, yani ele, eleştiriye Şans tanınmayınca, eleştiri alanı daraltılınca, itiraz alanı daraltılınca ortalık muhalefet diye trollere kalabiliyor. Bunun bu sakıncası da var. O zaman küfür serbest oluyor ama eleştiri yasak oluyor. Yani esas çarpıklığımız bence bu. Biraz daha yerelin güçlenmesi için belki de tam bu son kararlardan sonra yerelde seçilmişlerin, e, de sivil inisiyatifi güçlendirmek için bir gayretleri olması gerekecek sanırım. E, onlara karşı e, duruşları olsa bile biraz dünya miras adalarında da biliyorsunuz duruşu böyle. çoğu zaman Tabii. anlaşamadık sizinle. Olsun, <gülüyor> Anlaşmamız kalınca. şart değil. Şart Elbette. Ben saygı ee, duyuyorum. Yani e, ben, aynı fikri benim ama e, say saygı duyuyorum. Mesele budur. Evet, belki daha sık olur. Tabii ki. Daha, daha sık, yani sadece Dünya Miras Adaları için söylemiyorum olabilecek evet. yeni yapılar, yeni mahalle meclisleri ne kadar çok olursa o kadar önemli. Belki daha fazla birlikte olmamız gereken zamanlardayız. Ne dersiniz? Daha fazla e, anlaşamadığımız konuların daha fazla artması da iyi bir şeydir. E, tartışmak karşılıklı, tartışmak iyi bir şeydir. Belediye başkanı siz nihayetinde seçilmiş değilsiniz sivil toplum için söylüyorum. Belediye başkanı e, oy alarak seçilmiştir. E, dolayısıyla vaatleriyle seçilmiştir. O zaman belediye başkanı daha fazla sorgulanmalıdır. Sivil toplumun daha fazla sorgulama hakkına ben sonuna kadar e, saygı duyuyorum. Sizin kişisel olarak bu kararlardan sonra evet. yapmayı düşündüğünüz, planladığınız herhangi bir şey var mı? Yani şöyle yapabilirim. Büyükşehir'le bunu koordineli gideceğiz. Oradaki hukuki altyapı çalışılacak. Ondan sonra belki Büyükşehir'le biz, çünkü onların Marmara'da var. Adalar da onların sorumluluğunda tabii. Ama ilçe olarak Marmara, Marmara var kıyı. Marmara Kıyısı var ama e, tek ilçe, ilçe olarak tek ilçe biziz. Dolayısıyla belki büyükşehirle birlikte bir hukuki süreç yürüteceğiz ya da tek tek belki Adalar Belediyesi, Adalardaki sivil toplum, Adalar Halkı gibi. E, belki bu kısa bu ayın sonuna kadar netleşecek bu durum. Yani bu ayın sonuna e, veya ay başında bir Tabii, kamuoyu ile ilgili bir bilgilendirme kamuoyu yapacaksınız. Öyle, öyle öngörüyorum ben. Edindiğim izlenim o. Tamam. Peki programımızın sonuna geliyoruz da bugün e, birazcık evet. şey konusunu da sormak istiyorum size e, malum. Adalar e, Yaya Bölgesi'nden Kara Aa, bölgesi, şey, e, <gülüyor> Araba Bölgesi haline <gülüyor> geldi. Ee, yani. ve, öyle e, öyle. E, evet ve e, inanılmaz e, sayıda e, plakasız, ara. tanımsız e, araçlar var. Bir, toplanmasına dair bir şey çıkarıldı. Fakat sonra görüyoruz ki sahada yani hiçbir kurum kaymakamından emniyetine, belediyeye kadar bu telaffuz edilen, söz verilen e, şeyleri Yerine getirmiyorlar. Evet, Bununla evet. ilgili acaba bir açıklamanız var mı? Şöyle yaptık. E, orayı da anlatayım. Şimdi bu konuda e, bizim siyaset üstü konularımızdan birisi bu. Dolayısıyla e, merkezi idareyle, emniyetle, kaymakamlıkla e, birlikte çalışmak durumundayız. E, öyle de zaten toplantılarımız öyle gelişti. E, Büyükşehir de tabii e, işin içinde, Adalar Bölüdiyesi de işin içinde. Bizim bakış açımız şu elbette e, muafiyet tanınacak e, kimseler olacaktır siz de biliyorsunuz engelli zaten her yerde muaftır hı hı. belli bir yaşın üstüne de tanıyalım dedik çünkü e, orada da bir takım sorunları e, ulaşım açısından sorunları dile getirenler var ama kararımız şudur bunların dışında e, hiçbir araç e, e, e, yasal olarak tanımlanmayacak. Bunun için de sekreter yasrını, emniyetin yapması için elinde araç bulunanların ve muafiyete girip giremeyecek olanların bilgilerinin emniyete e, başvuru halinde yapılması gerektiğini duyurdu. Bunlar yapılıyor bir yandan. Hı hı. E, şöyle, benim ne kadar bakım... süre var acaba? Çünkü bizim bence, süremiz bitti de maalesef. Onları... En fazla süremiz, en fazla süremiz bence Mart'tır. Daha fazla olamaz. Hani bunu süre olarak vermiyorum. Evet. Ee, ben yoksa süre, yani şu anda zabıtalar elden geldiği kadar bizim talimatımız. Asla bu e, araçların, e, hani adayı biraz e, büyük ada örneğin de, örneğin söylersek, benim kişisel bakış açım şu, onu ifade edeyim size. Ee, Ama yaya so, benzeri... süremiz bitti maalesef. Ha, <gülüyor> Neden? Benzeri. Bir saniye söyleyeyim. Yaya bölgesi, yaya bölgemiz var biliyorsunuz. Bir tane de Çınar Caddemiz var. Buralara bireysel araçları kesinlikle sokmayacağız. Peki. Bizim için yetmez bunlar. Çünkü evet. biz hayatta kalmak istiyoruz. Kazalara uğramak istemiyoruz. Size son evet. bir sorum daha olacaktı. Soramıyorum ama sorup kapatayım. Çünkü evet. ormanlardan ve ağaç kesiminden bahsettik ee, ve siz de tabii ki kaymakamla hep birlikte iş birliği yapmaktan bahsettiniz. ve de bir ağaçlandırma çalışması vardı İşte bu evet. demin bahsettiğim konuyla Heybeliada'da. O sırada hiç sorabildiniz mi yani Orman Genel Müdürlüğü'ne bu gerek diğer ağaçları canlı ağaçları niye kestiniz diye. Böyle olmuş. <gülüyor> siz evet. de katılmışsınız çünkü törene ee, fotoğrafınız tamam, tamam. vardı. Dinleyicilerimiz bilsin diye bir cümle vaktinizi almadan söyleyeyim. Ee, bu yangındaki yanan ve zarar gören ağaçların kesilmesi ayrı bir de e, böceklenme nedeniyle böceklenme benim edindiğim bilgi yani böceklenme nedeniyle e, sağlıksız duruma gelen bir takım ağaçlar kesilmiş kendi raporları bu yani ifadeleri. Evet, evet ee, raporları biliyoruz. Ee, zaten tamam, bütün bu yazılanlar, çizilenler, bütün bu raporlara ve e, şeylere itiraz konusunda. Evet, ben evet. E, programı bitirmek zorundayım. Çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun programımıza katıldığınız güzel. için. Sağ olun. Kendinize yıllara. iyi bakın. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Konuğumuz Adalar Belediye Başkanı Erdem Güldü. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal